rejim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. as ve selamu Muhammedin Ve ala ve Efendim İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle Bu akşam Miraç kandilini idrak edeceğiz Onun için Miraç'tan Bir esinti Anlamında Bazı noktalara temas etmeyi Bu sohbetimiz duygun gördük Evet Evet Mütercif yerlerden bazı paragraflar okuyacağım. Öncelikle Muzda Tahmide'den 19. mektuptan bazı kısımlar okumak istiyorum. Resulükem asr et ve selam nasıl ki Arz ahalisine inşikakı kamer mucizesini göstermiş. Öyle de semavat ahalisine miraç muzde ekberini göstermiştir. Resulükem asr et ve selam nasıl ki Arz ahalisine inşikakı kamer muzdesini göstermiş. Yani Peygamber Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la olan irtibatını, yani peygamberlik iddiasını ispat sadedinde insanlara birçok mucizeler göstermiştir. Bunların en mühimlerinden bir tanesi de Peygamberimizin bir işaretiyle kamerin ayın iki parça olmasıdır. Bu insanlara bakın işte bir parmak işaretiyle ayı ikiye bölüyorum. Bir insan bir parmak işaretiyle... Cevizi ikiye bölemez. Koca ayın ikiye bölünmesi gösteriyor ki bu benim işim değil. Beni tasdik için kainatın sultanının göstermiş olduğu, yapmış olduğu bir icra, bir tasarruftur diyerek insanlara bir belge ibraz etmiş oluyor. Bir ayet. Evet. Mucizenin anlamı bu. Mucize insanın yapmaktan aciz olduğu şeydir. O zaman yapılan icraat insanın kendisine değil, işte sözü semaya geçen, bir kudrete atfetmedir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte ı Kamer gibi bir mucize yeryüzündeki insanlara mühim bir e, mucize ve ispat göstermiş oluyor. Öyle de semavat ahalesine Miraç mucize Ekberini göstermiştir. Diğer taraftan semavat ahalesine ki melaike ve ruhaniyete da bir şeyi ispat etmek durumda demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu nedir? Aslında insanın macerasının başlangıcına buradan sanki bir atıf var. Malum Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratacağı zaman, melakiye arz ediyor, söylüyor. Onlar da insanın mahiyetine herhalde bakarak, yani yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacaksın anlamında itiraz edince, onların bilmediğini, Cenab-ı Hakk'ın kendisinin bildiğini söylüyor. Sonra da Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem'le Hazreti Melaike arasında bir adeta rekabet ve yarışma anlamında esma yarışması oluyor. Yani Cenab-ı Hak bazı eşyayı Melaike'ye arz ediyor. Burada teceriden esmaları soruyor. Onlar bilmiyor. Hazreti Adem biliyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmaktaki hikmetinin tahakkukunu gösteriyor. O zaman Melaike-i Keram, Cenab-ı Hakk'ın سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَلَنَا اِلَّهَ مَا عَلَّمْتَ diyorlar. Bunu sık sık derslerimizin sonunda da ifade ediyoruz. Yani senin bizi öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Sen subhansın diye Cenab-ı Hakk'a tarziye veriyorlar bir anlamda. İşte orada başlayan bir maceramız var bizim Melaike ile. İşte belki bunun noktalanması anlamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miracıyla Hazreti Cebrail bile geride bırakarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vasıl olma gibi bir kemalat ufku gösteriyor. Dolayısıyla bu melaikeye gösterilmiş olan bir mucizedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yanındaki insanın mükerrem oluşunun ne anlama geldiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ispat etmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla yani biz çünkü Miraç'ı göremiyoruz. Biz sadece duyuyoruz. Bizim için bir haber e, Miraç. Ama meleke müşahade ediyor. Evet. Dolayısıyla insanın melekenin üstüne çıkabileceğini böyle yüksek bir mahiyeti potansiyel olarak taşıdığını ispat etmiş olduğu Peygamber Aleyhisselam. Bütün semavat ehline de. Dolayısıyla Miraç mucizesi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 Hatta inançsız bir insanı da zaman zaman muhatap alıp ona da bu hakikatlerin ne kadar makul olduğu, hatta tersinin ne kadar akıldan uzak olduğunu izah ve ispat ediyor. Bu konu oraya havale edilmiş. Yalnız Mucize-i Mirac'ın mukaddemesi olan Beyt-ül Makdis seyahati, bunu İsra diye geçiyor. Yani Peygamber işte Mekke'den Kudüs'e seyahati, gece yolculuğu anlamında. Bu yine insanlara gösterilmiş bir mucize kısmı ya da insanların da, e, insanlara ispat edilebilir bir mucize olarak ceryan etmiş. Çünkü sağlaması yapılabilecek bir şeydi ki, birazdan okuyacağımız kısımda bu yapılıyor. Evet. Beytül Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytül Makdis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki, Miraç gecesinin sabahında miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Yalanladı. Dediler eğer Beytül Makdis'e gitmişsen Beytül Makdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Evet bu son derece önemli bir sıkıntı. Düşünün ki yani gerçekten siz dünya gözüyle şimdi biz gitsek Kudüs'e Kaç penceresi var diye sorsalar herhalde cevap veremeyiz. Birçok ayrıntıyı gözden kaçırmış olacağız. Şu halimizle bile, dünyevi rahatlık içerisinde yaptığımız seyahatte bile. Kaldı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam akıllara durgunluk veren, çok olağanüstü bir seyahat yaptırılıyor. Nasıl bir halet-i ruhi içindedir? Bu arada kapısına, penceresine dikkat edecek durumda değildir herhalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama sorulunca cevap vermek de son derece önemli. Çünkü sizin doğruluğunuzu test ediyorlar. Bu da çok önemli ve peygamberler için de son derece kritik bir noktadır. Çünkü peygamberlerin olmazsa olmaz temel özelliklerinden bir tanesi ismettir. Yani maddi ve manevi kirlerden, noksanlıklardan uzak olmasıdır ki bunun en temeli yalancılıktan uzak olması, emin olmasıdır. Dolayısıyla yani bir insanın ömründe bir tek kez bile yalan söylediği söz konusu olsa o insan peygamber olamaz. Niye? Çünkü güvenilemez. Ya bir kez yalan söyleyen bir kez daha söyleyebilir anlamında. İnsanların güvenini kaybeder. Bu da güvenilmez bir insanın elinden gelecek mesajlara da güvenilemeyeceği için insanlar için bir bahane olabilir. Cenab-ı Hakk'a karşı senet de olabilir. Yani böyle birisine nasıl inanacaktık ki senin mesajını bize getirmiş derler diye. Dolayısıyla çok temel bir noktada Peygamber Salam'a böyle bir soru sorulmuş oluyor. Adeta onu sen gittiysen tarif et, tarif edemiyorsan yalan söylüyorsun gibi çok önemli bir noktaya peygamberliğin bu temel vasfına bir hücum söz konusu oluyor. Resul Aleyhisselam ferman ediyor ki فَكَرَبْتُ كَرْبًا لَمْ اَكْرُبْ مِثْلَهُ قَدْتُ فَجَلَّ اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَشَفَ الْمَقْدِسِ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 yani bak elbette peygamberini hem de peygamberliğine tahallük eden böyle bir test, bir sınama sırasında yalnız bırakmayacak. Birden aradaki mesafeleri kaldırıyor, gözünün önüne getiriyor. Ne soruyorlarsa bakarak tarif ediyor Peygamber Aleyhisselam. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytül Maktis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'e demiş ki, Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Bir tahmin yürütüp Peygamberül Aleyhisselam filan yerde gördüm. Filan saatte burada olur anlamında. Sonra o vakit kafileye montazır kaldılar. Tabii bu da ayrı bir test oluyor. Testin bir ikinci aşaması oluyor. Yollara düşüp kafileyi bekliyorlar o saatte. Kafile bir saat teahür, teahür etmiş. Yani bir saat gecikmiş. Resul-i Ekrem'in ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdıkıyla güneş bir saat tevakkuf etmiş. Evet. Yani peygamberliğinin e, peygamberliğinin temel vasıflarının bir tanesi doğruluk olduğu için, sıdk olduğu için ve buna temas eden bir durum olduğu için o bir saatlik gecikme güneşin bir saat tevakkufuyla, duraklamasıyla adeta telafi edilmiş kudret-i ilahiye tarafından. Peygamberin doğruluğunu tasdik anlamında, zihinlere bu konuda en küçük bir soru işaretinin gelmemesi anlamında böyle bir tasarruf burada bulunuyor Cenab-ı Hak. Yani arz onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir. Ve o tatili güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed-i Arabi ve Vesselam'ın bir tek sözünün tasdiki için koca küre yaz vazifesini terk eder, koca güne şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semi'ne vata'na diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haberciliği böyle bir şey ve verdiği haberler bu katiyette ve onun e, yanılmasına yanıltmasına, insanları yanlış düşünmeye, düşünmeye sevk etmesine hiçbir şekilde izin yok. kudret ilahiye müdahil bulunuyor ve ne söylüyorsa dost doğru söylüyor, ne haber veriyorsa tamam haber veriyor. Dolayısıyla insanın böyle birisine bakarak ne diyorsa tereddütsüz Hz. Ebubekir Sıddık gibi, o diyorsa doğrudur şeklinde tasdik etmemiz gerekiyor ve böyle diyenler gerçekten bahtiyarlar oluyor. Elhamdülillahi ale, alel iman ve İslam'da. Şimdi peygamber Aleyhisselam burada e, temel vurgusu e, doğruluğunun tasdiki anlamında. Buna birkaç örnek 19. mektuptan ilave etmek istiyorum ki bu biraz daha tebarüz etsin. Okuyacağım bahisler 19. mektubun 5. ve 6. nüpteli işaretlerinden. Hem nakli sayih-i kat ile gazze Bedir'den evvel ferman etmiş. Peygamber Aleyhisselam Bedir savaşından önce meydan harbi geziyor ve şöyle ferman ediyor. Heze masra Bi cehil. Burası Ebu Cehil'in gebereceği yer. Heze masra utbe. Burası da utbenin gebereceği yer. Heze Masrau ümeyye. Burası da ümeyye'nin gebereceği yer. Heze Masrau filan ve filan deyip Müşrik Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş ben kendi elimle üveyimli khalife öldüreceğim haber verdiği gibi çıkmış yani meydan harptte teker teker yerlerini gösteriyor ve haberden şey, harpten sonra da herkes tam orada bütün leşler Peygamberimizin işaret ettiği yerde yani böyle bir insanın sözünün kıymetini insan çok iyi takdir etmesi lazım eğer bir haber veriyorsa eğer bir tehlikeyle bizi korkutuyorsa, bunlara son derece itibar etmek gerek. Hem, bir başka vaka, nakli sayı ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Mute-Nam mevkideki Gazveyi meşhurede. Mute o zamanki mesafe anlayışıyla bir aylık bir mesafe. Meşhur bir gazve, Bizans'la Savaş ve Müslümanların son derece az, Bizansların son derece donanımlı ve çok olduğu bir savaş. Meşhur bir savaş. İşte burada sahabelerini görür gibi ferman etmiş. Ekezer râyete zeydun fe usib. Şimdi sancağı zeyt aldı ve vuruldu. Şehit düştü. Thumme ekezehe ibni revahe fe Sonra ibni revahe aldı. O da vuruldu. Şehit düştü. Thumme ekezehe Cafer faosil. Sonra sancağı Cafer aldı. O da şehit düştü. Summa khadza's-sayf Şimdi de sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılınç aldı." diyerek Hazreti Talib bin işaret ediyor. Deyip birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yali ibn Münebih meydan-ı geldi daha söylemeden. Muhbir-i Sadık ve selam. Harbin tafsilatını beyan etti. Hani 2-3 hafta sonra geliyor yarimünebi. Bir aylık mesafeydi. Ki, müjde için nasıl hızlı gelmiş? E, müjde için peygamberimizin huzuruna çıkıyor. Daha söylemeden muhbir sadık. Yani dost doğru haberci olan peygamberimiz Aleyhisselam haberin ta, tafsil harbin tafsilatını beyan etti. Bütün detaylarını anlattı. Ayrıntılarını anlattı. Yale kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Şimdi burada değişik örnekler var. Ben bunların hepsini okuyamayacağım. Ama mesela beşinci ve altıncı e, nükteli şartların son kısımlarında bazı cümleler var. Bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ey bedbaht kalpsiz biçare adam. Muhammed-i Arabi, akıl, Muhammed Arabi akıllı bir adam idi diye o şems hakikate karşı gözünü yuman biçare insan. Yani Peygamber s.a.v'ın ortaya koymuş olduğum icraatlar var. Ve tarih buna selam duruyor. Gelmiş geçmiş en etkili yüz adamın hayatını yazan Michael Hart, Peygamber S.A. 1. sıraya koyuyor. Yani içinde bulundukları, bulunduğu imkansızlıklara göre o kadar kısa, kısa sürede o kadar büyük bir fütühata vesile oluyor ki, inkılabata vesile oluyor ki, yani bunun kadar etkili bir şahs daha geçmemiştir dedirtiyor. Düşmanına da bunu söyletiyor. Dolayısıyla Muhammed abi Arapça öğretmesi çok akıllı bir adamıydı deyip geçebiliyorlar buradan. Ustat da burada mesela beşinci nükleli işarette onlarca peygamberi de gelecekten haber verdi, gayipten haber verdi, vakaları nazarımıza arz ediyor. Sonra da şimdi ey betbaht, kalpsiz bir çare adam diyor. Muhammedi Arabi akıllı bir adam idi diye. O şems hakikate karşı gözünü yuman bir çare insan. 15 beş enval mucizatından bir tek nevi olan umuru galibiyeden 15 belki yüz kısmından bir kısmını işittin. Manevi tevatür derecesinde katli bir kısmını duydun. Yani bunlar öyle sadece söylenti tarzında değil manevi tevatür en azından. Yani aynı alanda çok sayıda ve çok e, e, kaliteli, etkili ve o konuda sözüne güvendir insanların yüzlerce insanın nakletmiş olduğu hadiseler bunlar. Bu kadar gelecekten verdiği, ve ayan beyan ortaya çıkan hadiselerin 15 tanesini nakletmiş oluyor burada. Beşinci nükteli işaretti Bunların bu kadarını işittin. Manevi tevatür derecesinde katli bir kısmını duydun. Şu ihbar gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki, ferasetiyle istikbali keşfediyor. Yani gerçekten böyle birkaç hadisi haber verse bir insan bunu aklıyla keşfediyor olsa geleceği gören adam tabiri kullandır. Onun için dahi azam denir. Binan Ali senin gibi haydi deha desek yüz dahi azam derecesinde bir deha-i taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Yani aklıyla böyle geleceği görebiliyorsa buradan durduğu yerden e bugün sana yine itibar etmek lazım yani. Evet. Böyle bir insan yanlış görür mü? Dolayısıyla istikbalden veren bütün haberlere insan itibar etmesi lazım. Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir dehai azam sahibinin saadet-i dairene dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaniliğin alametidir. İşte insan saadet için rehber arıyorsa eğer mutluluk için işte rehber budur. Yani yüz dahi azam derecesinde bir şey. Hem dünya saadetinin hem ahiret saadetinin nasıl kazanılacağına dair göstermiş olduğu yollar... Bu katyette, bu berraklıkta, bu netliktedir. Dolayısıyla ona itibar etmek gerekir. Bir de altıncı nükteli işaretin son kısmında benzer bir ifadede bulunuyor. Üstad Hazretleri. Evet. Ey mülhidi bi diye başlıyoruz. Yani kafası bir hoş olan inkarcı. Muhammed-i Vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umur gaybiyeye dair. İhbaratı Sadık Sadıkaya Ahmediye, iki şıktan hali değildir, ya diyeceksin ki, başka yol yok yani, iki, iki yol var, başka alternatif yok, ya diyeceksin ki, o zat-ı de öyle keskin bir nazar, ve geniş bir deha var ki, mazi ve müstakbeli, ve umum dünyayı görür, bilir, etraf alemi, şak ve garbı temaşa eder bir gözü, ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal ise, beşerde olamaz. Eğer olsa, Halikalem tarafından verilmiş bir harika bir mevhibe olur. Yani böyle bir şey. Peygamber san geçmişe dair de hadiseler, aynı zamanda farklı mekanlardan bahsetmesi de var Peygamber selamın ve gelecekten bahisleri var. Yani sen bir anda duruyor, dünyanın her tarafını görüyor. Geleceği ve geçmişi de görüyor. Ayam beyan insana bahsediyorsa eğer evet bu muhteşem bir mevhibedir. Yani ilahi bir mevhibedir. Armağandır. Bu ise tek başıyla bir mucize yazamdır. azamdır. Yani mucize mi istiyoruz? Yani, bu, bu bir mucizedir işte yani. O insanın Cenab-ı Hakk'ın yanında nasıl yüksek bir makamın olduğunu gösteriyor. Zaten e, ispat etmeye çalışılan şey de bu. Yani, Peygamber Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın yanında çok özel bir insandır. Dolayısıyla ona itibar etmek gerekir. Her dediğini değerlendirmek gerekir. Güvenmek gerekir. Veyahut inanacaksın ki o zat mübarek, Öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Yani o her şeyi görmüyor ama her şeyi gören birisi ona bunları bildiriyor. Evet. Defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir gösterir. Demek Muhammed Ya'l-i ve selam, Vesselam üstad ezelisinden ders alır, öyle ders verir. Sonuç budur. Yani Miraç hadisesi de bunun en zirve noktalarından bir tanesidir. Onun için Üstad'ın işaret ettiği 31. söz olan Miraç Risalesi'nden. Miraç'ın faydalarından birkaç tanesini en azından okumak istiyorum. 500 kadar meyvesi var diyor Üstad Hazretleri Miraç'ın. Bunun beş tanesini diyor. Biz programımıza sığmayacağı için belki üç tanesini iktifa edeceğiz. İkinci meyveden başlamak istiyorum. Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul Alemin olan Hakimi Ezel ve Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve insa hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar meraka ver ve saadet-averdir ki tarif edilmez. Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu hediyelerden ikincisi sani mevcudat. Yani kainatı bu şekliyle var eden, ve sanatla yaratan ve sahibi kainat. Ve kainatın her şeyinin her şeyine sahip ve malik olan kainatın sultanı ve Rabbül Alemin ve kainatın her şeyiyle çekip çevir, her şeyi çekip çeviren, sevk ve idare eden Hakimi ezel ve ebedin. Zaman üstü her şeyin hakemi olan Cenab-ı Hakk'ın marziyat Rabbaniyesi olan İslamiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizden arzularının mecmusu manzumesi olan İslamiyet. Yani bizden ne istiyoruz? Nasıl yaşamamızı talep ediyor? Nasıl yaşarsak memnun olacak? Bunun adı olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve getirmiştir. İslamiyet'in bütün esasları Başta da namaz. Yani cin ve inse hediye olarak getirmiştir. O marziyatı anlamak, yani Cenab-ı Hakk'ın bizden arzularını anlamak. O kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Yani merak edilecek bir şey varsa aslında budur. Sonunda mutlu olunacak bir haber varsa işte budur. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlama ne kadar arzu keş. Ve aslında ne kadar memnun olur. Yani sürekli iyilik yapan, sürekli ya adeta el bebek gül bebek bizi besleyen, damağımızın bile her türlü efendim tadını dikkate alıp bize öyle ikramlarda bulunan birisi olsa bunu sürekli yapsa, insan ona karşı ne kadar minnettar olur. Onu tanımayı ne kadar ister. Onunla görüşmeyi ya da ben de ona karşı onu memnun edebilecek bir şey yapabilir miyim arzusu içerisinde bulunur. Ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenniye der ki keşke bir vasıtayın muhabere olsa, yani bir iletişim vasıtası olsa da doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Evet. Bu insanın yapısında var.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 Gözümüze, kulağımıza, damağımıza ve maddi manevi bütün duygularımıza hitap eden ayrı ayrı güzellikler var. Nimetler var. Bütün bunların kaynağı, kainatın sultanı. Evet, bütün güzelliklerin, bütün nimetlerin kaynağı o. Ayrıca kainatın mükemmellik namına ne görüyorsak bizi hayretlere düşüren, bunun hepsinin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. İşte bütün güzelliklerin, bütün mükemmelliklerin kaynağı olarak bildiğimiz Rabbimizin, Nasıl yaşarsak onun hoşuna gider. Bunu anlamak insan için en meraklı konu. İşte Zat Hamidiyya Sattıvü Selam 70 bin perde arkasında o Sultan Ezel ve Beden Marziyatını doğrudan doğruya mirat semeresi olarak hakkal yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. İnsanlık bunu hep merak etmiş. Onun için dinsiz bir toplum yaşamamıştır. Herkes anladı, idrak ettiği kafasının aldığı nispette bir şekilde memnuniyetini ve hürmetlerini yaradan arz etmek gayret içerisinde olmuş. Tabi bu en nihayet anlayışların nispetinde oluyor. Tabi asıl olan burada Cenab-ı Hakk'ın bütün perdelerden sıyrılarak huzuruna varan ve doğrudan doğruya ondan nasıl yaşamamız gerektiği dersini alan Peygamber Aleyhisselam Bize bunu bizzat getirmiş. Bunu bir hediye olarak bize takdim etmiş. Yani Cenab-ı memnun edecek işler listesi bir anlamda İslamiyet. Onun arzu ettiği, hoşlandığı şeyler listesi. Ve araya perde olmadan, doğrudan doğruya, bizzat hakka lakin, yaşayarak bunları görüyor, alıyor ve bize hediye olarak getiriyor. Evet, beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki. Gidip biri dönüp haber versin. Hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Gerçekten de 1969 senesinde aya ayak basıldığında bu tüm dünyada müthiş bir infial meydana getirdi. Bütün insanlık belki hiçbir mevzu bu kadar merak etmemiş ve mevcut insanlık nüfusu radyolarının başına, televizyonlarının başına üşüşmüşler. Ne olacak diye bekliyorlar. Usta da bu hali herhalde vefatından sonra olan bir hadise ama e, o dönemde demek ki bu tarz bir yaklaşım var. Ayda ne var? Nasıl bir şey tarzında. İnsanlar bunu merak etmişler, kişileştirmişler adeta radyoların, televizyonların başına. Evet. İnsanda bu var, merak var. Nerede neler oluyor bilmek istiyor. Hele de yani eskiden tek bir kanallı televizyonların ya da radyoların bulunduğu yerlerde de kocaman radyoların bulunduğu yerlerde insanlar e, özellikle haber vakitlerinde kalabalık ortam, çoluk çocuğu susturup susun haberler var diye merakla radyoya ya televizyona kulak kesilirlermiş. Yani insan meraklı bir canlı ve insan merak ediyor. Nerede neler oluyor? Evet. Halbuki Kamer, işte o en çok merak ettiğiniz ay, öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki Kamer bir sinek gibi küre yarzın etrafında pervaz eder. Küre yarz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki o malikül mülküzül celalın bir misafirhanesinde misafirhanesinde mumdarlık eder. Enteresan bir benzetme. Yani pervane denen şey minik kelebekçikler. Bir lamba düşünüyoruz. Etrafında minik bir kelebekçik dönüyor. O kelebeğin etrafında minicik bir sinek dönüyor. Evet. Anlaşılacağı üzere lamba güneş. Güneşin etrafında dünyamız dönüyor pervane gibi. Dünya etrafında ay dönüyor. Yani bir sinek gibi. O çok merak ettiğimiz ay. O küçücük bir şey. Dünya minicik bir pervane gibi. O da güneşin etrafında dönüyor. Güneşte bir lamba ama sadece bizim şu Samanyolu dediğimiz galaksimizde 400 milyar tane güneş gibi lamba var. Ve bu lambayı bir avize olarak düşünürsek eğer güneş sistemimizi bugün bu avize gibi yaklaşık yine 400 milyar tane avuze var kainatta. Yani böyle bir sultanın mülkünde işte öyle bir sinek ay. Ay madem bu kadar meraka değiyor insanlar her şeyini bırakıp onu dinliyor işte bunca efendim yıldızların ve kainatın sahibinin haberlerini insanı merak etmesi gerekmiyor mu? Evet. Üstelik bizim ebediyet yolculuğumuzda, vefatımızdan sonra başımıza neler gelecek insan bunu bilmek istemiyor ama. İşte Peygamber Aleyhisselatü Selam miraçla aslında bunları görüyoruz Kabirden sonra, ebedi hayatta başımıza neler gelecek, önümüze hangi kapılar açılacak, nasıl bir seyahate devam edeceğiz. E, kainatın sultanı işte, kainatdaki bütün güzelliklerin, mükemmelliklerin kaynağı olan, kainatın sultanının bizzat huzurunda bizden nasıl yaşamamızı istiyor. Tarzında bir adeta manifesto ele alıp bize geri dönüyor. Dolayısıyla herkesi susturup onu dinlemek gerek Peygamber ve vesselam. İşte o Zat-ı ve selam vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şunatını ve acayip sanatını ve alem bekâda hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı kemal merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hılafa, akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Evet. Buraya kadar okumuş olduğumuz şeylerden, işte 19. mektuptaki gayipten verdiği haberlerden de hareketle anlıyoruz ki o dost doğru bir haberci. Haber verdiği şeyi son derece itibar etmek lazım. özellikle bizimle ciddi alakadarsa, işte Peygamber Aleyhisselam böyle bir insan, böyle bir insanın, bütün kainatı, bütün hatı, varlık alemini gezip, varlık aleminin ötesine de geçip, vücub aleminde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna müşerref olup, doğrudan doğruya ondan kullarına ne istediğini öğrenip, onları bize hediye olarak getirmiş. Miracın kısaca anlamı bu. Belki çok da anlamları var ama bizi ilgilendiren kısmı bu. Peygamber S.A.V. bu haberine, bu haberciliğine, insanın saygıyla, merakla, Hatta muhabbetle karşı durması gerek. Peygamberimizin bütün haberleri böyle. Onun için Peygamberimizin ağzından çıkacak her kelimeye son derece dikkat etmiş sahabe efendilerimiz. Mesela Hazreti Ömer'i biliyoruz. Bir başka sahabeyle kendi kendilerine anlaşıp, çünkü aynı zamanda temir için çalışmaları gerekiyor. Bir gün birisi gidip çalışıyor. Öbürü Peygamber Aleyhisselatü gölge gibi takip ediyor. Ne söylerse anlıyor. Akşam Hazreti Ömer'e naklediyor. Ertesi gün tam tersi. O Hazreti Ömer takip ediyor. Öbürü işine gücüne gidiyor. Akşam e, duyduklarını paylaşıyor. Niye? Çünkü böyle bir habercinin her dediği son derece dikkate sezadır. Evet. İşte Miraç hadisesi de Peygamber Aleyhisselatü vermiş olduğu haberlerin zirvesidir. O açıdan son derece itibar edilmesi gerekir, merak edilmesi gerekir, muhabbetle takip edilmesi gerekir. 3. meyveyi okuyalım isimde. Saadet Ebediyen'in definresini görüp anahtarını alıp getirmiş. Yani ebedi saadeti bizzat görmüş yerinde. Saadet diyarında. Sonra da anahtarlarının ne olduğunu, yani yolunun yönteminin ne olduğunu alıp getirmiş. Yani yol haritasını bize veriyor. Saadet ebedi şuradadır, yolları da böyle geçilir. Cin ve hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve rahmanı ı Zül Cemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş. Yani Biz burada gölgelerini görüyoruz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin adeta, o aslını görmüş. Ve saadet ebedi katliyen hakkal yakin anlamış. Yani bir kuruntu değil ebedi saadet, ebedi hayat. Bunu bizzat yerinde görüp yaşamış ve gelmiş. Saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve insi hediye etmiştir. Biçare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval firak içinde mevcudatı seyli zaman ve hareket-i zerrat ile adem ve firak-ı ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhume-i canhıraşanede oldukları hengamda. Yani Peygamber s.a.v bunun getirdiği müjde olmazsa kainat öyle dehşetli bir halde ki yani zaman işledikçe adeta sel gibi her şey geçmişe bir mezaristana dökülüyor. Her şey öğütülüyor adeta yokla gidiyor. Sel gibi her şeyi alıp yoklığa götürüyor zaman denen şey. Her bir hareket insanı ayrılıklara götürüyor. Ölüm hadisesi ki zaman ölümle bağlantılı ezel olarak Kendisini ve bütün sevdiklerini asacak bir dar ağacı gibi insanın gözünün önünde. Her şey sürekli değişiyor. Her şey insanı tehdit ediyor. Kararsız bir dünya. Bu fakat bizim zihnimize canlandırdığımız yani yanlış bakışımızla değerlendirdiğimiz bir dünya. Bu eksik bir bakış. Mevhum canhıraşane insanın canını yakan, insanı bağırtan feryat ettiren bir vaziyet. Tam böyleyken şöyle bir müjde ne kadar kıymetdar olduğu ve idam ebediyle kendini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet aver olduğu tarif edilmez. Dehşetli bir haldeyken böyle muhteşem bir müjdeyle dönüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Siz ölmeyeceksiniz bütün sevdiklerinizle ebedi bir alemde, ebedi bir surette. Zevki, lezzet içinde yaşayacaksınız müjdesi. Müthiş bir müjde. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahane bir saray verilse ne kadar sürure sebeptir? Tamam artık her şey bitmiş. Bütün ümitler tükenmiş. Tam idam sehpasına çıkarken birden bir müjde geliyor. Affedildin. Yetmez. İşte padişahın Tam da sarayının karşısında sana yeni bir saray yapılacak. Sen ve sevdiklerin orada mesur yaşayacaksınız. Bu nasıl bir müjdedir? İnsan aklını başından alır, kendinden geçirir böyle bir müjde. Tam da böyle bir müjde işte. Her şey yokluğa gidecekken, her şeyi var eden, varlığını devam ettiren Cenab-ı Hak'tan, böyle bir müjdeyle dönen bir peygamber, aslında, ne kadar şeker, şerbet şeyler söylüyor bize. Ağzından bal damlıyor adeta. Bir insan görüp bu müjdelerin değerini bilmeli. Ve bu müjdeyi elde etme yollarını sonuna kadar itinayla takip etmeli. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla sonra bu müjdeye kıymet ver. Bu senin için değil. Bütün insanlık için potansiyel olarak böyle bir müjde var. Dolayısıyla bütün bu müjdeleri karşılık ve olarak ortaya çıkan sevinci bir düşün. Toplu olarak bir düşün. Bu ne kadar kıymetli bir müjdedir. Takdir et diyor. Evet. Dördüncü meyveyi de okuyup bitirmek istiyorum. Rü'yeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ı görmek. Her insanın arzusu. Yani Hz. Musa aleyhisselam. Ya Rab seni görmek istiyorum diyor. Bunun mümkün olduğu ortaya çıkmış oluyor. Rüyetullah, rüyet-i cemalullah meyvesini. Yani Üstad bunu başka yerde anlatırken, yani dünyanın bin sene mesudan hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Cennetin de bin senesi Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmanın bir saatine denk gelmiyor. Yani böyle muhteşem bir e, sevinç ve saadettir. Cenab-ı Hakk'ın cemaline müşerref olmak. Evet, rüyeti cemallah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mü'mine dahi mümkün olduğunu, yani kaybetmesek hepimiz için bu mümkün, bunu böyle olduğunu, cin ve ince hediye getirmiştir ki o meyve ne kadar leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan, her kalp sahibi bir insan, zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. İnsan güzeli seviyor, insan mükemmeli hürmet duyuyor. İnsan yapılan iyiliğe karşı şükran hisleriyle doluyor. Bu her insanın, kalp taşıyan her insanın vasfıdır kalp bozulmamışsa. Cemal, kemal ve İhsan bir za sahibi zatı sever insan. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezahüt eder, perestiş derecesine gelir. İnsan güzeli sever ama güzellik arttıkça daha bir fazla sever. İnsan mükemmel hayrandır, hürmetle dolar ama mükemmellik arttıkça insanın yine bu e, muhabbeti artar. E, i̇nsan iyiliğe karşı şükran ve minnet diyor ama bu iyilik arttıkça insanın şükran ve minnet hisleri de artar. Ta perestiş deresine, tapma derecesine gelir. Canını feda eder, derecesinde muhabbet bağlar. Artı mıknatıs gibi e, çeker insanı. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. İnsan madem kalp taşıyor ve insan madem seviyor, hayran oluyor. İşte kainattaki bütün güzelliklerin, bütün mükemmelliklerin ve bütün nimetlerin kaynağı olan Cenab-ı Hak insan nasıl sevmeli? Seviyorsa eğer böyle bir kalp yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Ona olan ilgisi. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ihsanına nispeten küçük birer lematın güneşin nispeti gibi dolamaz. Yani bizim gördüğümüz bütün güzellikler aslında güneşten bir parıltıcık. Yani o parıltıya bakıp hayran olup kendimizden geçiyoruz. Peki o güneşin bütün o haşmetli nurunu insan tahayyül edebilse nasıl kendinden geçer? Evet. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rü'yete ve nihayetsiz bir ihtiyaka elyak bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadet ebediyede rü'yetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medarı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Evet. Sen böyle bir kalp taşıyorsun. Kainattaki bütün mükemmelliklerin, güzelliklerin İyiliklerin, insanların kaynağı olan Cenab-ı Hakk'a karşı insan nasıl müştahak oluyor? Onu görmek onun için ne kadar önemli bir şey oluyor? Onu görülecek yer olan saadet ebediye insanın kazanması ne kadar önem arz ediyor? Dolayısıyla o saadet-i kazanmanın yollarını öğrenmek insan için ne kadar önemli? Miraç tam da bu. Miraçla getirilen hediyelerinden önemli bir kısmı da budur. Ebedi saadetin yolları insana ders olarak geliyor. Evet. Dolayısıyla miraç hadisesi başlı başına muhteşem bir e, hadisedir. Ve sonuçları itibariyle hepimizi ilgilendiren bir durumdur ki evet bu miracı sürekli hatırlatmak için günde beş defa miraçın temel hediyelerinin teması namazdır. Ve namazda biz Cenab-ı Hakk'ın bu işte muhteşem cemaline karşı vakıllara durgunluk veren kemaline karşı, biz yapmış olan ihsanına karşı, iyiliklerine karşı esas duruşta iki büklüm durarak günde beş defa bunu hatırla, hatırlıyoruz. Hem de tahiyyat okurken tahiyyat aslında Miraç'taki muhavereyi Allah ve Peygamber a.s. arasında ve onlara şahit olan melaikelerin şahitli sırasında dile getirmiş olduğu konuşmalar bir özeti mahiyetinde. Dolayısıyla her bir namazımız bir miraç olma vasfını taşıyor. Peygamber aleyhisselam bütün bunları bize e, miraç hediyesi olarak getirmiş. Bunları takdir etmemek, insan olmamak demek bir anlamda. Burada bitirelim. Allahümme salli ala menin şakkati bi şâretil kamer <gülüyor> ve nebâ min esâbihil mâvükel kevfer. Sahibül mi'raca mezzagal basar. سيدنا محمد وعلى اله الدنيا الى اخر المحشر سبحانك لا علم لنا الا ما انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا اننا كنتم السامع ربنا لا تؤاخذنا ان ربنا لا تذق بعد اذا هديتنا ربنا نورنا واغفر انك على كل شيء قدير واخر دعوانا ان رب العالمين الفاتحه